Evet kaldığımız yerden tekrar devam ediyoruz. Dördüncü ünitenin konusu ibadet imanı pratik yansımaları başlığını taşımaktadır. Enes bin Malikten Enes bin Malik'in Hazreti Peygamberden naklettiği rivayete göre du yani, dua muhli ibade yani dual kulluğun özüdür. Gelgider rivayete baktığımız zaman Tirmizi davat bölümünde ve bir numaralı başlığını geçmektedir. Bizim sadece kendisine kulluk yapmamız için yaratılmış, yaratmış olan yüce Allah bu temel görevin bilgi ve uygulama şekillerinde peygamberler aracılığıyla insan öğretmiştir. Bu sebeple peygamberler iyi birer kul olmakta örnek ve önderlerimizdir. Örnek kul son Rasul Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz inanç ve amel olarak neyin nasıl kabul ve icra edileceğini hem bizzat yaşayarak hem de sözlü açıklamalarıyla göstermiş ve tanıtmıştır. Dua eşittir ibadet Hadisimizde dua ve niyazın kulluğun özü olduğuna dikkat çekilmiştir. Sevgili peygamberimiz Numan bin Beşir radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur. Dua ibadetin ta kendisidir. Yani ibade. İsterseniz Rabbiniz bana dua ediniz size cevap vereyim buyurdu. Bana ibadet etmekte büyüklük taslayan kimseler aşağılanmış olarak cehenneme gidecek gireceklerdir Ayetini okuyunuz diyerek e, söylediği e, hükümde, hükmün destekleyicisi olarak Ayet-i Kerime'yi del olarak göstermiştir. Görüldüğü gibi ayet-i kerime'de geçen ibadet kelimesi dua yerinde kullanılmıştır. İbadet emredilmiş olan şeydir. İbadet emredilmiş olan şeydir. Bu ayette bana dua ediniz diye emredilmiş olduğuna göre dua tam bir ibadettir. Peygamber Efendimiz burada bu ayeti delil getirmek suretiyle konuyla ilgili tüm tereddüt ve şüpheleri ortadan kaldırmıştır. Dua, kulun aczini, güçsüzlüğünü, çaresizliğini idrak ve itiraf etmesi demektir. Bu itiraf sözlü olabileceği gibi fiili de olabilir. Zaten ibadette tam bir tezellül ve aciz ile Allah Teala'yı, Allah Teala'yı ya boyun eğmek, fiilen kendi güçsüzlüğünü ve Allah'ın eşsiz kudretini kabullenmektir. Böyle olunca da her türlü kulluğun özü, esası, ruhu ve lübbü dua olmaktadır. Hadisimizde dua, mutlak olarak yani hiçbir kayda tabi tutulmadan, hiçbir kelimeyle basitlandırılmadan kulluğun özü olarak tanımlanmıştır muhullü ibadet. Dolayısıyla da e, esasında duaya baktığımız zaman, dua bir e, kulun kendi aziyetinin, kendi çaresizliğinin, kendinin ne kadar küçük olduğunun, cenabı Hak'ka karşı nedir bir itirafıdır. Bu itiraf sayesinde, bu itiraf sayesinde kişi, yani dua yaptığı zaman, kibirlilik, büyüklük vesaire gibi bir takım şeytani ve nefsani dediğimiz o kötü duygulardan ne yapmış olur? Arınmış olur. Kime karşı? Cenab-ı Hakk'a karşı. Tabi burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Sadece kavli olarak dua değil. Yani dua kavramının sadece sözle ifade etmek değil ama aynı zamanda fiili olarak yerine getirmenin tam karşılığıdır. Yani dua ederiz, aciletimizi İfade ederiz ancak beşeri ilişkilerle beşeri ilişkiler karşısında e, geldiğimiz zaman orada kibirlik yaptığımız takdirde o zaman duanın, dua ettiğimiz şeyin fiili anlamdaki e, fiili anlamda tahakkuk ettirmemiş oluyoruz. E, burası önemli. Yani Sadece mesele sözle dua etmek değil. Sözle acizliğini e, itiraf etmek değil. Bilakis fiili olarak Beşeri ilişkiler karşısında insanlar arasındaki ilişkilerde ya da diğer mahlukat karşısında aciyetimizi kimin karşısında? cenabı Hak karşısında ne kadar aciz olduğumuzun bir nevi göstergesi itirafı durumunda olacaktır. Aksi takdirde sadece belli bir çerçevede güzel seciyeli sözlerle dua edip aciyetimizi, aciyetimizi ifade etmiş olmak bir anlam ifade etmiyor. Bunu bizzat fiiliye alana dökmemiz gerekiyor. Bu her türlü duanın aynı mahiyette olduğunu gösterir. Namaz duası, hacet duası ve yağmur duası gibi belli nitelendirmeler neticeye asla tesir etmez. Hepsi de ibadetin özü olmak bakımından aynıdır. Nihayetinde dua dediğim gibi bir yalvarmaktır, yakarmaktır ama aynı zamanda da acziyetin bir göstergesidir. Duanın şu ya da bu şekildeki isimlendirilmesinde herhangi bir farklılık söz konusu değil. Nihayetinde hangi çeşit dua olursa olsun yani isimlendirme olarak nasıl olursa olsun bu konuda herhangi bir farklılık gözetilmez. Bu hadisten haç arefedir. Yani haçın asıl rükmü arefe günü Arafat'ta vakfı yapmaktır. Hadisin olduğu gibi kulluğun asıl ve en büyük kısmı duadır anlamı da çıkarılabilir. Tabi Kesin çıkar değil çıkarılabilir. Ya da kabul edilsin edilmesin dua ibadettir. Çünkü kul dua etmekle aczini Allah'ın her ihtiyacını karşılamaya kadir olduğunu itiraf etmiş olmaktadır. Bu sebeple dua asla ibadetten başka bir manaya çekilemez. Kulluk duada ifadesini bulur. Doğrudan ibadet olarak emredilenlerin yanında ibadet niyetiyle yapılmaları halinde Mübah olan hemen her iş ve davranışın adet olmaktan çıkıp bir nevi ibadet hükmünü alacağı bilinmektedir. Burası gerçekten bizim kendi hayatımıza, Müslüman'ın kendi hayatında oldukça önem arz eden bir ifade ya da cümle, cümlelerdir. İbadet niyetiyle yapılmaları halinde ki esasında ibadet niyetiyle e, 24 saatimizi buna göre tanzim etmek durumundayız. Ee, geçen haftalarda işte, e, ihsan ifadesini açıklarken insan kavramını açıklarken insanın sadece belli bir şekli ibadetler çerçevesinde değil hayatımızın her anına tecelli ettirmemiz gerektiğini e, ifade etmiştim. Dolayısıyla da e, ibadeti sadece belli bir şekil noktasında değil hayatımızın her alanına tahsis ettiğimiz zaman her alanına teşmil ettiğimiz takdirde o zaman dua eşittir ibadet kısmını yani fiili olarak gerçekleştirilmiş olmak Allah'ın emirlerini ona karşı haciyetimizin bir nişanesi, bir göstergesi olarak fiili anlamda gerçekleştirmiş olmanın da bir dua olduğunu hiçbir zaman aklımızdan çıkartmayalım. Yani duayı sadece ellerimizi açıp ya da kalbimizden haciyetimizi ifade eden söz ya da beyanlarla, hislerle değil bizatihi bunun fiiliyatına e, aktarmamız gerektiğinde daima önünde bulunmamız lazım. Yani iman kavramı, ihsan kavramı, işte iman, İslam, ihsan kavramı ya da dua anlamını bir bütün olarak düşünmemiz gerekiyor. Yani tüm bunların hepsi esasında, deyim yerindeyse hepsi aynı kapıya çıkmaktadır. Bu ıı, nedir o kapı? Samimiyettir. Din-i nasiha, yani din-i nasihattır. Buradaki nasihat kavramı, Kendisi değil, başkalarına öğüt vermek değil, bizatihi samimi olmaktır, işten olmaktır, gönülden olmaktır. Ne ile? Sadece sözde değil ama sözün göstergesi olarak, sözün göstergesi olarak, fiili hayata aktarılmış olması gerekir. Kur'an-ı Kerim bir sözdür. Onun e, pratik hayattaki tecellisi e, kimle tecessüm etmiştir? cenab, e, cenab Peygamber'in bizatihi sünnetiyle, yani ona hayatına aktarmasıyla, ilkeleriyle, prensipleriyle ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla e, doğa kavramını ya da ihsan kavramını ya da iman kavramını, İslam kavramını sadece kaville değil, sadece sözle değil, aynı zamanda bunun fiili hayata aktarılmasıyla bir anlam kazanacağını da hiçbir zaman aklımızdan çıkartmamamız lazım. Şimdi vaaz e, türü olarak, kabul etmezseniz e, şunu hayatımıza, her anımıza mümkün mertebe alaka dere imkan aktarmamız gerekiyor. Ama her açıdan nerede olursak olalım ister sokakta yürürken, ister araba kullanırken, isterse sınava girdiğimiz zaman ya da e, ya da dersler esnasında bunu daima bu şekilde düşünmemiz gerekir. Sınava giriyorsak sınavda başkasının hakkını, korkunu çalmak gibi bir kavram aklımıza gelmeli ve kesinlikle kopya ya da e, kopya nevinler olabilecek olan bir takım şeylere şu ya da bu şekilde te, tevessül etmememiz gerekir. Bakınız, kopya çekmemek nedir? Bir, aynı zamanda bir duadır. Hak, i̇nsanın kendi hakkına razı olması, bildiği kadarıyla, e, bildiğini yapabilmesi ama kopya çektiği zaman ya da kopyanın bir hırsızlık olduğunu düşündüğü zaman bunun ne kadar haram bir şey olduğunu yani haramdan uzaklaşmak haramdan uzaklaşmak haramdan mümkün mertebe uzaklaşmak onu yapmamak aynı zamanda bir duadır. Dolayısıyla duayı bu çerçevede genişletmemiz lazım. Çünkü dua eşittir ibadet. İbadet eşittir hayatın ta kendisi olarak daima dikkate almamız gerekiyor. Bundan dikkate alınmadığı sürece sadece belirli alanlara belirli zamanlara Seremoni şeklinde Evet yanlış duymadınız Seremoni şeklindeki e, Bir Tarza büründürmek Ama sadece o tarza büründürmek Tamamen ibadetin ya da duanın özüyle Bağdaşmayacak olan hususlardır. Unutmamak lazım Amel kabil eşittir fiildir Tekrar şuraya yazayım Bakınız Şunu hiçbir zaman unutmamamız lazım. Kabil fiil ya da söz ya da eylem söz demek bunun icraata geçirilmesi demektir. Söz bir duayı temsil eder. O şekilde algılayacak olursak bunun pratik hayata aktarılmasının da aynı zamanda bir ibadet olduğunu bu şekilde kendi zihin dünyamızda anlayışımızda şekillendirirsek o zaman dua eşittir ibadet kavramını ibadet eşittir hayatın 24 saatini bu şekilde e, ifade ettiğimiz zaman e, bunun bir e, anlamı olacaktır. O zaman emri bir maruf mehiyan münker dediğimiz husus tecelli edecektir. Bir başka ifadeyle tedeyyün anlayışımızı mümkün mertebe din anlayışına yani dini bize emretmiş oldukları şeylere doğru mümkün mertebe yaklaştırmamız gerekiyor. Evet bu kısa ama oldukça önemli noktaya hepimizin dikkat etmesi gerekiyor. Gerçek anlamda Hazreti Peygamberin sünnetinin yani hadiste geçtiği şekliyle Müslümanın hayatına tecelli etmesini istiyorsak gerek sözlerimize ama aynı zamanda söz değil ama aynı zamanda eylemlerimize de bunu gerçekleştirmek durumundayız. Şunu lazım. Eylemsiz sözün hiçbir anlamı olmaz. Eylemsiz söz sadece saman alevine benzer. Yani öz özellikle de eyleme geçirilmeyen, bir başka ifadeyle fiiliyata geçirilmeyen bir söz, üstelik de tam aksine yapılacak bir eylem, o sözün kıymetinin hiçbir anlamının olmadığını insanlar hep sürekli somutlara baktıkları için soyutlardan ziyade somutlar daha fazla etkileyicidir insanların üzerinde. Bunlar, bundan dolayı da buna e, mümkün mertebe dikkat etmemiz gerekiyor. Evet dini konularında yeterince bilgi ve bilinç sahibi olmayan bazı kişilerin şu veya bu sırf vesileyle gündeme gelen dua etme isteği ve düşüncelerini küçümsedikleri görülebilmektedir. Dediğim gibi dua kavramını siz hayatın 24 saatine tc, yani fiiliyat noktasında, yani ameli noktada aktarırsanız e, o zaman bir anlam ifade ettiğini görürsünüz. İnsanoğlunun ne yaşadığı çağ ve ülke ne de elde ettiği teknik gelişme ve imkanlar onu temeldeki aciz ve zaaflarından uzaklaştıramaz. Kimileri geçmiştekilere göre daha gelişmiş imkanlara sahip olmayı doğadan müstani hale gelmekle yorumlamaya kalkıyor. Özellikle de doğa ile bir tabiat olayı olarak baktıkları yağmur arasında burada bir misal veriliyor, yağmur arasında ilgi kuramıyorlar. Hele bazı üst düzey yetkili ve sorumluların doğadan söz etmesini hoş ve boş bir laf olarak değerlendirenlere bile zaman zaman rastlanmaktadır. Bize öyle gelmektedir ki bu talihsiz anlayış en azından bazı noktalarda kulluk çerçevesinin aşıldığı yanılgısına dayanmaktadır. Oysa hiçbir gelişme ve imkan bizi kulluktan uzaklaştırıcı bir niteliğe ve içeriğe sahip değildir. Gelişen veya daha doğrusu değişen imkanlar bizim daha fazla, daha kaliteli kulluk yapmamızı gerektirir. Zira dua zamanlar üstüdür. Zira her nimete bir şükür her zaman gereklidir. Ve dua-rahmet ilişkisi malumunuz Yüce kitabımız Kur'an'ın dua ile yağmur arasında da ta Hazreti Nuh'tan itibaren bir ilgi kurulduğu görülmektedir. Evet ayet-i kerimeyi okuyacak olursak Rabbimizden bağışlanma dileyin ki o çok yarlı ağacıdır. Üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Mallarınızı ve oğullarınızı çoğalsın. Size bahçeler ihsan etsin. Sizin için rımaklar akılsın. Evet, ayeti buna işaret etmektedir. Aynı şekilde Hud Aleyhisselam da Ey kavmin Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra Allah'a tevbe edin ki size gökten bol bol yağmur yağdırsın ve kuvvetinize kuvvet katsın çağrısında bulmuştur. Yani dua ile yağmur arasındaki ilişkiyi belirtmek için kullanılan bir ayet Dua kaydeten tevbe ve ise ile başlar. Tabi burada kaydeden bahsediliyor. Yağmur ve bereket ile dua arasında tam bir sebep sonuç ilişkisi bulmaktadır. Bu iki ayet bu ilişkinin varlığını açıkça ortaya koymaktadır. Yine Hazreti İbrahim'in eşi Hacer ile oğlu İsmail arasında geçen hadisede geçen e, o, şey diyalog naklediliyor. Sevgili peygamberimizin Medine ortamının ıslahı ve yağmur için dua ettiği tarihi bir gerçek. Yani yağmur duası bu anlamda sünnettir. Bu sebeple yağmur duasına karşı çıkanlar bu ayetlere ve Hazreti Peygamber'in sünnetine karşı çıkmış olmaktadırlar. Farkında olmayarak tabi bilerek değil. Bu ise Müslümanlara göre en azından haddi bilmezlik, kul çizgisine ayrılmak anlamına gelir. Buraları geçiyorum. Evet, ehlin yaz olmak. Yani esas bazı görevler vardır ki o görevler belki biraz tehr edilebilir ama bazı görevler vardır ki o asla tehr edilmeye gelmez. Allah'a karşı saygılı olmak Haddini bilip asli görevini ihmal etmemek, dua ve niyazdan uzak durmamakla ispat edilir. elin niyaz olmak, kula en çok yakışan bir haldir. İlim-din tartışmalarına girmeden, teknolojiyi her şey için yeter görme yanlışına düşmeden, kulluk çizgisinde yolculuğa devam etmek gerekmektedir. Her an ve her şey için daima dua ve niyaz etmek lazımdır. Çünkü sürekli mutluluk için sürekli kulluk gerekir. Bakınız hep dikkat ederseniz, Şimdi dua kavramını, ibadet, ibadet kavramını, tapvidi anlamda kulluk çerçevesine oturttuğunuz takdirde mutluluğun kaynağı kulluktur. Geçenlerde bir yaz okumuştum. Esasında stres, kader inancımızın, kader inancımızı sorgulamamıza sebep olması gerekir. Yani insan streste girdiği zaman demek ki kader inancında ya da ahiret inancında e, ne vardır? Bir e, sıkıntı var demektir. E, şimdi burada da mutlu değilsek, eğer mutlu olmuyorsak e, kullukta biraz e, sıkıntı var demektir herhalde değil mi? Bu hepimiz için geçerli. Mutluluğu bulduğumuz, içerisinde yaşadığımız hal ve ya da an çerçevesinde değil de, hep beklentiler çerçevesi, bir takım beklentileri devreye koymak suretiyle onun mutlu, onunla mutlu olabileceğimizi düşünmeye başlıyoruz. Tabi ulaştığımız zaman o da yetmiyor. Bir başka e, mutluluk kaynağını aramaya başlıyoruz. Eğer o mutluluk kaynağına ulaşamamışsak bu sefer isyan noktasına geliyoruz. Evet isyan noktasına geliyoruz. İşte, işte en büyük sıkıntı burada. Yani Sürekli mutluluk için sürekli kulluk gerekir. Herhalde bu e, spot dediğimiz, daha doğrusu e, gavurcu olan ya da yabancı dilde olan bu çarpıcı ya da e, beynimizde, düşüncemizde bir ışık yakan ama sürekli yanıcı bir ışık olan bir ifadedir. Sürekli mutluluk için sürekli kulluk gerekir. Peki kulluk nedir sorusunu? E, mümkün mertebe e, Geniş alana yaymamız gerekiyor Ama her alanda Kulluk ifadesini sadece belli bir Alana tahsis etmek değil Mümkün mertebe onu Tabi esasında 24 saate göre e, Daim etmek gerekiyor Yaymak gerekiyor ki Bir sıkıntıyla karşılaştığımız zaman Teslim olalım yahut da Elimizdeki avucumuzdaki Maddi ya da manevi her neyse Onunla faydalı olabilmeyi onunla başkalarına yardım edebilmeyi daima kendimize rehber edindiğimiz zaman bunun bizim için bir nasip, bunun bizim için bir şükür vesilesi olabileceğini düşündüğümüz zaman işte o an kulluk etmişiz demektir. Aciz olduğumuzu ifade etmenin bir başka göstergesidir bu. Biraz önce dediğim gibi bunlara belki vaaz mahiyetini düşünebilirsiniz. Ee, tabii vaaz aynı zamanda bir mevaize yani bir öğüt anlamında ama ee, arada e, sırada da olsa bu tür yani takım usul konusunda ya da teknik konulardaki e, şeylerin dışında zaman zaman belki sizin de kısmen de olsa sistem ettiğiniz e, bazen böyle çok katı olduğunu düşündüğünüz noktalar vardır. Yani e, belki size çok katı gelebilir. Çok katı görünebilirim. Ancak bu tür ince hassas noktalar e, Müslüman olarak ya da bir insan olarak dikkat etmediğimiz zaman e, neticesinin ya da sonucunun nerelere varacağını e, bir hesaba katmamız gerekiyor. Hasbiliğin bakınız hasbi olmak hesaplı olmak hesabı yapmak istiyorsak hesabınızı tabi maddi anlamda değil şey e, menfaat peres anlamında değil doğru bir hesaba Doğru bir hesapla bir yere varmak istiyorsak öncelikli olarak öncelikli olarak hasfiiliğe daima özen göstermemiz gerekiyor. Yani içimiz bir, dışımız bir olmamız gerekiyor. En büyük tehlike Müslümanların şu anki en büyük Müslümanlar üzerindeki en büyük tehlike her zaman olduğu gibi geçmişte de öyledir. Riyakarlıktır yani. Dindeki adıyla riyakarlıktır. Bunu devreden çıkartmamız lazım. Yani hakikaten devreden çıkartmak gerekiyor. Adına bir takım isimler vesaire koyabilirsiniz. Şu gerekçe bu gerekçe vesaire diyebilirsiniz. Ya da denilebilir. Bir takım mazeretleri üretebiliriz ama şu riyakarlık hastalığından çünkü riyakarlık kulluğun kulluğun önündeki en büyük engeldir. Evet maalesef kulluğun en büyük önündeki engellerden bir tanesi. Bu bir hastalık. Ama öyle bir hastalık ki tam bir bulaşıcı bir hastalık. Ama bu bulaşıcı hastalık bir menfaat. Kendimize mutluluğun kaynağı olarak görmüş olduğumuz bir şeyi. O şeyi neyse ona ulaşmak için ona ulaşmak için tabirimi mazur görür. E, atmadığımız takla kalmıyor. Sürekli taklalar atıyoruz. Sürekli yalpalar Yalpalayarak bir oraya bir buraya. Yani ayet-i ayet kerimede geçiyor ya. Yüzebzebine bey nezalik. Bir oradan bir oraya. Oradan oraya. Deyim yerindeyse zıp zıplayarak sürekli istikrarsızlık ve karaktersizlik ve şahsiyetsizliğin bir göstergesini bir şekilde sunuyoruz. Bakınız riyakar olmak demek. İki olmak demek. Yahut da bu noktada menfaat peşinde ama Menfaat perest anlamındaki bir menfaat peşinde koşmak için ne yapıyoruz? Şahsiyetimizi, karakterimizi ortaya koymuş oluyoruz. Nasılsa böyleyiz. Dolayısıyla bu, şu yukarıdaki ifade geçtiği üzere, mutluluğun kaynağını kullukta gördüğümüz takdirde, gerçek anlamda kullukta gördüğümüz takdirde, herhalde biraz da üslubumuzu düzgün bir şekilde ifade ettiğimiz zaman, hem kendimize hem başkalarına karşı herhalde bundan daha büyük mutluluk olmaz. Ben kendimden başlayarak örnek vereyim. Ben hocaysam şu anda ben sizin karşınıza öğrenebildiğim kadar, bilebildiğim kadar, tecrübem kadar bu tecrübemi size aktarabiliyorsam, aktarma imkanını Cenab-ı Hak bana bahşetmesi benim için büyük bir mutluluk kaynağı olmalıdır. Ve siz şu anda Yaşınız ne olursa olsun bir öğrenci konumundaysanız sizin bu şekilde okuyup ya da bir şekilde eğitimin belli bir safhasından geçerek bilginizi ve görgünüzü bir şekilde daha yüksek e, seviyede daha kaliteli olarak sunma imkanına sahipseniz buna şükretmeniz gerekir. Buna Bu bir mutluluk kaynağı olmalıdır. Bu mutluluğu etrafa dağıttıkça, etrafa yansıttıkça daha fazla çoğalır. Hoca konumundaysanız, eğitimci, eğitimci, öğretimci konumundaysanız siz de bunu başkalarına öğretirken ama güzel bir şekilde öğretirken bu bir mutluluk kaynağıdır. Ama işte bunların hepsi kulluk göstergesidir. Kulluk göstergesini bu alana tahsis etmek durumundayız. Ben şu anda bunu yaparken ben bunu bir kulluk bilinciyle yapmak durumundayım. Bir menfaat elde etmek ya da desinler diye değil ya da Hoş karşılasınlar, karşılamasınlar diye değil. Olduğu gibi bunları size aktarmanın bir büyük mutluluk olduğunu görmek durumundayım. Görmek durumundayız. Çünkü bu kulluk bilinci kulluk bilinci sadece belirli alanlara, belirli şekilciliğe, şekilcilik özellikle aşırı şekilciliğe tahsis edilmiş bir alan olamaz. Bir e, kavramı Tavramı biz belli bir alana hapsedemeyiz. Kalan o alan tamamen 24 saatimizin içerisinde bulunmalıdır. İlke budur. Ama bu ilkeyi de mümkün mertebe de yaymamız yani mutluluk kaynağı en büyük mutluluktur. Evet. evet. Allah'imizi bu e, mutlulukların e, en geniş alana yaymayı bize nasip etsin. Bazen insan düşünüyor. Yani düşünmemiz gerekiyor. Ufacık tefecik takım şeylerden dolayı e, insanların kalplerini kırıyoruz. İnsanların gönüllerini kırıyoruz. Bugün bir ayet-i ayet kerimeyi okurken Cenab-ı Hak buyuyor ki eğer diyor sen sana gelenlere karşı ya da sen onlara karşı er yumuşak davranmasaydın etrafında dağılıp giderlerdi. Dağılıp giderlerdi. Onun için sen af yolunu tercih et. Kin ve nefret üretmemek lazım. Hangi alanda olursa olsun kin ve nefreti üretmemek gerekiyor. Ee, Hazreti Peygamber'in teliğinde uyguladığı usul ve uslubu mümkün mertebe e, daima ön plana çıkartmamız lazım. Daima ön plana çıkartmamız gerekiyor. Evet, demek ki bugünkü maaşetimiz e, ya da e, ana cümlemiz Sürekli mutluluk için sürekli kulluk gerekir. Bunu hafızamıza, beynimize ama aynı zamanda kulluğun içinde doldurmak kaydıyla etrafımıza mümkün mertebe daha faydalı olabilmenin bir şekilde bunun yansımasını göstermemiz gerekiyor. Evet Allah'ım seni anmak, nimetine şükretmek ve sana güzel ibadet etmek üzere bana yardım et. Evet cümlemize Cenab-ı Hak yardım etsin. Burada geçen bitir bölümü, e, daha sonra geçen 26 numara ne işaret eder? Hemen kısacık da olsa bir teknik e, sualle e, dersimize kaldığımız devam edelim. 26 hadis numarası, bak numarası hangisi? Peki buradaki iman müslim Müslim olsaydı Fatma Tanrıven o hadis numarası mı tekrar bir daha bakmak lazım. Evet. Ya ne de çabuk unutmuşsunuz. Hayıflandığım bir şey var. Bunu bunu e, sizinle de paylaşayım. Şu teknik meseleyi bir türlü halledemedik tabi. Sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Size bir hadis araştırma ödevini hale yaptıramadım. Yaptırma imkanım olmadı. Yani teknik nedenlerden dolayı. Yani bu havuza girmedikten sonra denize girip yüzmeye öğrenmedikten sonra herhalde biraz aklımıza zor kalacak. Yani sırf aklımıza kalması için değil. Bir hadise sıkıştığımız zaman ya da bir hadise araştırmak istediğiniz zaman e, en pratik yoldan ama en kestirme yol dediğimiz yollardan nasıl istifade edebiliriz? Bunu bizzat e, yaşamanız gerekiyordu. Tabi artık yüksek sansı, herkesin yüksek sansı yapma şansı yok. E, Kontenjan o kadar olmadığına göre ah keşke imkanınız olsa da yapabilseniz. Evet ibadet kurtuluş ilişkisiyle ilgili olarak Ebu Hureyden nakledilen bir rivayete bir Hazreti Peygamber bir hitabesinde şöyle buyurmuş Sizden hiçbirinizin ibadeti asla kendisini kurtaramaz Sahabeler ey Allah'ın elçisi senede mi ibadettin kurtaramaz diye sordular resul Efendimiz evet beni de ne var ki Allah beni rahmetiyle korumuştur Geçtiği kaynağa baktığımız zaman da Buhari-i bölümü 18 numaralı bab başlığı, Merva bölümü 19 numaralı bab başlığı, ya 19 numaralı bab. Müslüm münafıkun bölümü 71 ile 73, 75, 76 ve 78 numaralı hadisler de geçmekteymiş. Namazında, niyazında, gücü yettiğince kulluğunu yerine getirme gayretinde olanlar da bilmeliler ki ibadetler, kurtuluş için yetmez. Yani işte burada kastedilen edilen ibadet kavramı, şekli ibadetlerle alakalı. Yani işte ben şu kadar namaz kılıyorum, şu kadar oruç tutuyorum tarzındaki şeyler. Kurtuluş, devamında kurtuluş lütuf ve rahmetlidir. Hazreti Peygamber Allah'ın koruması sayesinde kurtulduğunu açıkça ifade etmektedir. Nihai kurtuluş için Allah'ın rahmetini talep etmekten lütufuna sığınmaktan başka yol yoktur. Korku ile ümit arası Evet bu Müslüman'ın dengelemesi gereken bir husus. Evet şimdi Şimdi sağ tarafta yazılar geliyor. Eğer okula geliyorsanız şimdi benim dersim e, şey pazartesi ve salı pazartesi ve çarşamba günleri okulda bulunuyorum. Ben olmasam bile e, diğer hadis hocalarımızdan ve araştırma görevlerimizin yardım alabilirsiniz. Lazım onlardan, onlardan da yardım alabilirsin. O konuda herhangi bir sıkıntınız yoktur. Hadis Hocalarımızın hepsini biliyorsunuz zaten. Araştırma görevlisi arkadaşlar vardır. Ee, doktorasını yapmış olan Seydali Güşen, Vahdettin Yağmur, Ahmet Eşer ve diğer arkadaşlarımızda Merve. Onlardan e, yardımda, yardım alabilirsiniz. Girebiliyorsanız da zaman zaman e, Bakınız derslere girin Yani en azından İslam'da da arkadaşlar fırsat bulabilen arkadaşlar Gelsinler Belki yer olmasa bile bir yerden Bir sandalye bulup oturup Bunlardan istifade edin Bir hadis şerefte Eğer mümin Allah'ın azabının niceliğini bilseydi Cennet ümidine Kapılmazdı kafir de Allah'ın rahmetini Nitelik ve niceliğini tam olarak kavrayabilseydi Onun cennetinden asla Ümidini kesmezdi buyrulmaktadır Böylece rahmet ümidinin sınırları daha doğrusu sınırsızlığıyla ile korku ve haşyetin dipsizliği çok çarpıcı bir şekilde gözlemle serilmiştir. Buradaki husus e, beynel kauf ve reca yani korku ile ümit arasında yaşamak tabii e, şudur korku ile ümit arasında derken sanki insanda e, sürekli bir korku bazen bir bakarsınız ümitsizliğe de serk edebilir. E, sürekli bir ümit e, dikkatsizlik ya da e, tehlikeli noktalarda dikkatsizliğe de neden olabilir. İşte bu biraz daha tecrübeyle e, olur ama aşırı korku aşırı korku şunu unutmamak lazım. E, herhalde insan kendisini bilir bu noktada. Korkunun korkuyu rahmete bir başka ifadeyle racayı çevirmenin yolu değil mi? Korkuyu recae çevirmenin yolu herhalde sürekli iyilik yapmak, sürekli haramlardan kaçınmaktır. Bakın haramlardan kaçındığınız kaçındığınız takdirde mümkün mertebe ne kadar çok kaçınırsak herhalde recae'ye daha fazla yaklaşırız demektir. Ya, burada önemli olan bu. Yani acaba oldu mu olmadı mı diye yerine bu işin e, en azından pratiğini söylüyorum ben. Haramlardan kaçındığınız takdirde Diğeri zaten kendiliğinden gelecektir. Burada önemli olan haramlardan kaçınmak. Çünkü haramlar insanın nefsini daha fazla ne yapıyor? Daha fazla azdırıyor. Ve daha fazla kötülük yapmasına neden oluyor. Bunun için hep haramlardan uzak durmanın yoluna mümkün mertebe bakmak lazım. Yani bu ilkeyi de kendi kafama göre demiyorum. Hazreti Peygamber'in buyruğuna göre söylüyorum. Nedir o? Ben size bir şeyi emrettiğim zaman elinizden geldiği kadar ama ben size bir şey yasaklarsam da ki burada haram noktasındaki bir yasakları bu. Çünkü yasak kavramı nehi kavramı iki anlama gelir. Ee, muhtemelen öğrenmişsinizdir bunu fıkıh derslerinde. Nehi demek? Şimdi her nehi daima haram anlamına gelmez. Gelip geçici olan da vardır. Yani yasak anlamında. Ama haram kavramı sürekliliği ifade eder. Eğer bir konuda sizinle size bir ipucu vereyim. Eğer bir konuda haram mıdır, değil midir noktasında bir ihtilaf varsa bir konuda dini anlamda söylüyorum. O konuda haramlıktan bahsedilmez. Çünkü haramdan haramlıkta haramlıkta ihtilaf olmaz. Bunu, bu şekilde bu kalıbı ya da bu ilkeyi ya da bu prensibi bir kenara yazın. Mesela bir konuda bu haramdır deniliyorsa bir başka e, fıkıh alimi fıkıh alimi bir başka hadisçi, bir başka İslam alimi yok bu haram değildir vesaire de şu şu gerekçelerden dolayı başka bir şekilde bir ifade ya da bir hükmüne karşınıza çıkıyorsa bilin ki o Konu da kesin haramlık yoktur demektir. Tabi bunun ayrıntılarını belki örnekle, somut örneklerle e, açıklayabilirim ama tabi şimdi yeri değil ama <gülüyor> en azından kafanızdaki takım e, şüpheleri izah etme adına ya da bir takım sıkıntıları çözme adına da böyle bir pratik bir e, ilkeyle ya da böyle bir pratik bir e, durumla da karşı karşıya kalabilirsiniz. Bunu bu şekilde ifade edelim. Kısacası Havf reca arasında kalmak arasından e, elbette yaşaması gerekmektedir. Ama mümkün mertebe bunu haffı recaye çevirmenin yoluna daima ümitle bakmak gerekiyor. Ve bu noktada da Allah'ın kesinlikle haram kıldığı e, hususlardan mümkün mertebe uzaklaşmak herhalde ümidin daha fazla yaklaşmayı bize sağlayacaktır diyorum. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizde burada sona erdi. Haftaya e, inşallah tekrar görüşmek dileğiyle kaldığımız yerden başka ifadeleri gördüğümüz 5. haftanın dersinden devam edeceğiz. Peki tekrar hepinize iyi geceler hayırlı geceler iyi gün, e, hayırlı rüyalar diliyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle.